Merhaba, Britanya'da yapılan bir ankette işe bisikletle gidip gelenlerin kendilerini daha mutlu ve üretken hissettiği belirlendi. Bisiklet kullananların ailesiyle ve arkadaşlarıyla iletişimi daha iyi, kendilerini daha enerjik hissediyorlar ve görünen o ki bisiklet cinsel hayatı da olumlu etkiliyor. Ankete katılanların %89'u iş dönüşünde bisiklet kullandığı iş hayatından daha kolay sıyrıldığını Böylelikle eşi, arkadaşı ve ailesiyle iletişimini kolaylaştıran bir ruh durumuna geçebildiğini söyledi. %66'sı bisiklet kullanmaya başlamasıyla birlikte ilişkilerinde düzelme yaşadığını, %49'su kendini daha enerjik hissettiğini belirtti. Ankete katılanların neredeyse yarısı bisiklet kullanmaya başladıktan sonra ağır işleri daha kolay halledebildiğini, %82'si artık daha az stres yaşadığını söyledi. Katılanların üçte biri bisiklet kullanırken kendini daha yaratıcı bulduğunu ve en parlak fikirlerin genellikle bisiklet kullanırken akıllarına geldiğini söyledi. %15'i bisiklet kullanmaya iş arkadaşlarına göre kariyerlerinde daha hızlı ilerlediğini söyledi. Anket Britanya'daki Cycle to Work kampanyası için 2500 bisiklet kullanıcısıyla yapıldı. 2011 yılında yapılan genel sayıma göre Britanya'da 760.000 kişi işe bisikletle gidip geliyor. Cycle to Work Day kampanyasının hedefi bu sayıyı 2021 yılı itibariyle 1 milyona çıkarmak. Kampanya kapsamında her yıl 4 Eylül işe bisikletle gitme günü olarak kutlanıyor. Acaba Türkiye'de kaç kişi işe bisikletle gidip geliyor? Londra'da Thames Nehri'nin ağzına yapılması planlanan havaalanına İngiltere'nin bağımsız havaalanı komisyonundan red cevabı geldi. Büyük bir ekonomik maliyet ve ekolojik tahribat getireceği gerekçesiyle iptal edilen planla ilgili konuşan Londra Belediye Başkanı Boris Johnson ise red kararına rağmen kendi projesinin ölmediğini iddia etti. Londra'yı ülkenin diğer şehirleriyle daha doğrudan bağlayan bir yol olarak sunulan havaalanı ile ilgili Sir Howard, Thames Nehri'nin ağzına kurulacak bu kadar büyük bir havaalanının Londra ve İngiltere'nin ulaşım ihtiyacına cevap vermesi konusunda ikna olmadıklarını ifade etti. Havaalanı projesinin 70 bin ile 90 milyar sterlin arasında bir maliyeti olacağı tahmin ediliyor. Komisyon mevcut Heathrow havaalanına yeni bir pist ekleme var olan pist alanını genişletme veya şehrin ikinci havaalanı Gatwick'e yeni bir pist ekleme seçeneklerinin düşünüldüğünü ifade ediyor. İstanbul üçüncü havaalanında bakalım aynı basiretli kararlar verilebilecek mi? Küresel güneş paneli pazarının 2019 yılında 2013'e göre %75'lik büyüme göstererek 65.5 gigawattlık satış hacmine ve bir yıllık 117 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı öngörüldü. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Araştırma Kurulu Şurlaks Research tarafından yapılan öngörüye göre sektördeki yıllık bileşik büyüme oranı %8.3 olacak. Panel fiyatlarındaki gerileme ise yavaşlayacak da olsa devam edecek ve 2019 yılı fiyatlarıyla 2013 yılının %20 gerisinde kalacak. Bu pek de yavaş sayılmaz. 2013 yılında 11.8 gigawattlık yeni güneş elektriği gücü devreye alınarak Bu dünyada lider Çin oluyor. 2019 yılında da dünya güneş elektriği gücünü en fazla arttıran ülke olmaya devam edecek. Gelecek 6 yılda güneş elektriği sektörünün yeni pazarlarda gelişmesi öngörülüyor. Asya Pasifik bunlardan bir tanesi. Ve yine Çin, Hindistan ve Japonya gibi ülkeler toplam kurulumun %50'sinden fazlasını gerçekleştirmeye devam edecekler. Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. Yani bildiğimiz OECD. Üye ülkelerde tarım sektöründe üretici desteklerinin azalmasına rağmen istenilen düzeyde olmadığı uyarısında bulundu. OECD'ye üye ülkelerde tarım politikalarını ve destek düzeylerini masaya yatan yıllık rapor bugün yayınlandı. Raporda piyasa koşullarının bozulmaması için üretici desteklerinin düşürülmesi tavsiye edildi. OECD raporunda üye ülkelerdeki üretim desteklerinin toplam... 194 milyar avroya ulaştığı bildirildi. Raporda üye ülkelere doğrudan destek yerine tarımın üretiminin kalıcı ve verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemler çağrısı yapıldı. Üye ülkelerde üretim destekleri açısından derin farklılıklar oluştuğu yorumu yapılan raporda, Avustralya, Yeni Zelanda ve Çin'in en az tarım desteği veren ülkeler arasında yer aldığı, Avustralya'da sadece doğal felaketleri kapsamak üzere bir desteğin oranının da sadece %3 ile sınırlandığı belirtildi. İzlanda, Japonya, Güney Kore, Norveç ve İsviçre'de üretime destek oranının %40'ı aştığı bildirildi. Türkiye'de ise yaklaşık %19 üretime destek oranıyla OECD içinde orta sıralarda. Raporun tavsiyeler bölümünde devletlerin makroekonomik çevre ticaret politikalarının tarım politikaları ile daha uyumlu hale getirmeleri istenirken doğrudan destek yerine tarım alanındaki araştırmalara, eğitime ve altyapıya yatırım yapılmasına işaret edildi. Oysa en önemli destek verilmesi gereken alan organik tarım ve doğa dostu üretim teknikleri. İstanbul Çatalca'da yaptığım kuş gözlemlerinde Tarım arazilerinde ne kadar intensif tarım yapılırsa o kadar az kuş görüldüğünü kendi gözlerimle müşahede ettim. Özellikle bıldırcın sayılarında çok önemli düşüşler var. Yaygın görülen tarla çinteleri ise tarla intensif olunca doğal yöntemlerle işlenmezse tarlaya uğramıyorlar bile ve sayıları gitgide azalıyor. Onun için tarımsal desteklerin nereye verildiği, nasıl verildiği son derece önemli. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.